Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve Geçen derslerimizde İbrahim aleyhisselam ve Ondan sonra yeğeni Lut Aleyhisselam'ın kıssaları ile alakalı anlatılan hususlar üzerinde durmuştuk. Bu surenin peygamberler anlamına gelen Enbiya suresi adını almasının sebeplerinden birisi de çeşitli peygamberlerden ardı arkasına söz edilmesidir. İbrahim Aleyhisselam gerek İsrail oğulları peygamberlerinin gerek Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın atasıdır. Ortak atasıdır. Nuh Aleyhisselam ise, beşeriyetin ikinci atasıdır. Yani beşeriyet, Adem Aleyhisselam'dan türemiş, Nuh Aleyhisselam tufanından sonra da beşeriyet ikinci olarak Nuh Aleyhisselam'dan devam etmiştir. Nuh Aleyhisselam'da bulunup da başka peygamberler hakkında söz konusu olmayan bir takım özellikler vardır. Kur'an-ı Kerim'de onun öne çıkan özelliklerinden birisi beşeridir, öbürü risalet özelliğidir. Beşeri özelliği onun 950 yıl gibi bir süre davette bulunması ki bundan önce mübüvetten önceki zamanı var, ömrü var ve tufandan sonraki ömrü var. Bunlarla birlikte anlaşıldığı üzere Nuh Aleyhisselam belki bin yılı aşkın bir ömür sürmüş olmaktadır. Bu onun beşeri özelliğidir. Nebi olarak onun özelliği Muh. Aleyhisselam Kur'an-ı Kerim'de ulul azm peygamberler diye zikredilen beş peygamberin ilkidir. İkinci olarak İbrahim Aleyhisselam, Nuh Aleyhisselam yeryüzündeki ilk Resuldür. Ve şirke karşı bu yönüyle ilk mücadele eden peygamberdir. Nuh Aleyhisselam kavmine kadar şirk görülmemişti. Dolayısıyla Nuh Aleyhisselam'ın sergilediği mücadelenin, davet üslubunun kıyamete kadar gelecek olan biz Muhammed ümmeti... Allah açısından da özel bir önemi vardır. Ah. Cenab-ı Allah bugün göreceğimiz surenin 76. ayetine Nuh Aleyhisselam kıssası ile ilgili olarak şöyle başlıyor. Estaizu billah ve nuhan iznâdâ min kabl Yani Nuh'u da hatırla. Veya biz Nuh'u da peygamber olarak gönderdik. Hani o daha önceden yani şimdiye kadar bu surede zikredilen peygamberlerden önce Cenab-ı Allah'a dua etmişti. Seslenmişti. Biz de فَسْتَجَبْنَا لَهُ Onun duasını kabul ettik. Neydi duası? Rabbim ben kavmimi şu şu şekillerde davet ettim. Fakat benim onlara yaptığım bu davetin onların benden uzaklaşmasından başka bir faydasını görmediler. Onun için Rabbi la tezer alal ardi min el kafirin diyara diydu aydu. Rabbim yeryüzünde kafirlerden yer yurt edinen veya dönüp dolaşan bir tek kafir bırakma diyor. İşte Nuh Aleyhisselam 950 yıllık davetinden sonra kavminin iman etmeyeceği kendisine bildirilmesi üzerine o ayet-i kerime yine Hud suresinde geçmişti. Biz ona gerçek şu ki şu ana kadar sana iman etmiş olanlardan başkası sana iman etmeyecektir diye vahyin ona gelmesinden sonra bu bedduasını yapıyoruz. Yoksa iman etme ihtimali bulunduğu için eğer bu haber gelmeseydi Nuh Aleyhisselam bu bedduayı yapmazdı. Cenab-ı Allah ona artık kimsenin iman etmeyeceğini haber verince bu bedduasını yaptı. İşte Cenab-ı Allah diyor ki biz de onun duasını kabul ettik. Fena ve ehlehu min el kerb azim. Biz de onu ve onun aile halkını o pek büyük sıkıntıdan kurtardık. Burada onu ehliyle, aile fertleriyle beraber kurtardık deniliyor. Hud suresinde daha önce görmüştük ki Nuh aleyhisselam tufandan sonra Cenab-ı Allah'a şöyle dua etmişti: Rabbı inna wadak hak ve inna bni min ehli. Diye Dua etmişti. Rabbim, hani sen bana seni ve aileni kurtaracağız demiştin ya, öyle bir vadin vardı. Bense oğlumu gemiye binmek üzere davet ettiğim vakit o yüksekçe bir dağa sığınacağım. Kâlese avi ile cebeli yâsımuni minel Beni sudan koruyacak, tufandan koruyacak bir dağa sığınacağım demiştim. Ve hâle beynehumel mevç diyor. Fekâne minel buğrakîn. Derken o ikisi arasına dalga geldi, girdi. Ve oğlu Su da boğulanlardan oldu. Nuh aleyhisselam babalık şefkatiyle merak ediyor oğlunun durumu ne oldu Kale Rabbi inne al haq ve inne bni min ehli Rabbim elbette senin vaadin hak yani seni ve aile halkınla beraber kurtaracağız vaadini hatırlatıyor ve inne bni min ehli benim evladım da benim ailemden benim ailemdendir. Deyince işte ne oldu demek istiyor? Cenab-ı Allah diyor ki: ya Nuh, innehu leysa min ehlik. Innehu amelun gayru salih." İşte bu "ehlini kurtardık" derken ehil ne demektir onu anlamış olacağız. Biz de Nuh'a şunu bildirdik ki ey Nuh o senin ailenden değildir. O salih olmayan bir ameldir. Yani iki şekilde tefsir edilmiştir. Kendisi salih amel işlememiş birisiydi. Veya evlada da amel deniliyor. Amel deniliyor. Salih olmayan bir evlattı. Dolayısıyla seninle onun aranızdaki nesebi bağın, neseb bağının... ...bir hükmü kalmıyor iman-ı da O halde... ...biz onun aile halkını kurtardık derken... ...iman edenleri aile halkından... ...olarak değerlendirmiş oluyor. İman etmeyenler... ...onun aile halkından... ...sayılmıyor. Bir de Nuh Aleyhisselam'ın hanımı var. Kur'an-ı Kerim... ...onu da mevzu bahis ediyor... Nerde Tahrim suresinin sonunda. Estağfirullah. Ve daraballahu meselen lillezine kefer umraate Nuhin ve emraate Lut. Allah kafirlere az önce de bahsettiğimiz kıssasında Nuh'un hanımı ile kafir kadınlara da Nuh'un hanımı ile Lut'un hanımı hanımını, hanımını misal verdi. Niye? Onlar kocalarının davasına iman etmediler. <gülüyor> Kocalarına hainlik ettiler. Yani davalarına risaletlerine iman etmediler. Nuh ve Lut'un da karılarına bir faydası olmadı. Falem yegni a'nhema min Allahi şey'a. E. Lut kavmine gelen azap ve Nuh kavmine gelen azap neticesinde Nuh'un da Lut'un da kafir olan hanımlarına azabın gelmemesi, onlardan uzak durması konusunda bir faydası olmadı diyor. Kocalarının peygamber olması Tanımlarının kafir olmaları sebebiyle gelen azaptan kurtulmalarına fırsat vermedi, sebep olmadı, imkan vermedi. Bu anlattığım hadiselerin çok etkileyici bir delaleti, bir manası var. Mümin için bir tek kıymetli ve hiçbir şekilde hukuku ihlal edilmemesi, bozulmaması gereken bir bağ vardır. O da iman bağıdır, akide bağıdır. Eğer bu bağ yoksa, hiçbir bağın kıymeti yoktur. Hiçbir bağın kıymeti yoktur. eşler eğer ayrı imanın müntesipleri iseler eş olmanın iman karşısında imanı zedeleyecek bir dereceye ulaşması mümkün değildir. Yani karı kocanın ilişkileri iman hukukunu etkilemez, belirlemez. Karı koca ilişkilerini imanın hukuku belirler baba evlat ilişkisini ebeveyn evlat ilişkisini yine babalık evlatlık evlat olmak ilişkisi değil bu bağ değil akide bağı belirler başka bir bağ yok onun için Cenab-ı Allah mücadele suresinde ne buyuruyor La tecidu kavmen yu'minun billahi ve resulihü yuaddun men ve resuluhü ve lev kanu eba'uhu ev ebna'uhum ev ihwanuhum Sen Allah'a ve ahiret gününe iman eden bir topluluğun Allah ve Resulü ile sınır mücadelesine girişen kimselere sevgi beslediklerini göremezsin. İsterse bunlar babaları, kardeşleri, evlatları, aşiretleri olsun. Hiçbir bağ iman bağı üstünde, akide bağı üstünde bir bağ olamaz. İşte burada fenet ceynahu ve ehlehu min el kerb azim mi bu şekilde bütün bunları hatırlayarak anlamamız lazım. İman ve akide bağının neticesi ise nedir? Dünya ve ahirette kurtuluştur. İman o kadar büyük bir hadisedir. Bütün dünyayı tufana götüren ilahi azap, iman sayesinde seni kapsamaz. Büyük bir hadise gerçek. O gelen azap kendisi ve duası sebebiyle o tufanın geldiği evladı da kurtarmaz. İman kurtarır, şey kurtarmaz. Babalık, peygamber evladı olmak bile seni kurtarmıyor. Niçin? Çünkü kurtarıcı bak veya asıl kurtarıcı imandır. İmandır. Kelimetun mungiya ve kelimetün muhlike diyor. Bir söz var ki kurtarıcıdır. Bir söz vardır ki helak edicidir. Kurtarıcı söz tevhiddir. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah'tır. Helak edici söz ise La ilahe illallah Muhammedun Resulullah hakikatini şu veya bu şekilde nakzeden, çürüten herhangi bir inançtır. Evet biz peygamberlerin elbette Nuh Aleyhisselam'la da neseben akrabalığımız var. Öyle bir uzak manada değil. Fakat yakın manada peygamberlerle bir bağımız olmayabilir. Onların risaletlerini kabul etmemiz her türlü bağın üstünde bir bağ olarak bizi onlara bağlar. Bu da iman edenler için en büyük bir şereftir. Onun için bu bağın, ilahi bağın kıymetini bilelim. O bağ, Nuh Aleyhisselam'ın beraberinde iman edenlerin kurtulmasına sebep oldu. Ve o bağın bulunmayışı iman etmeyenlerin evlat da olsa, zevce de olsa helak olmasına sebep oldu. Belirleyici bak işte budur. Budur. İman o kadar önemli bir bak ki mirasçı olabilmek bile İslam'a göre aynı dine, aynı akideye inanmak şartını beraberinde getiriyor. <Gülüyor> Resul Aleyhisselatü Vesselam La yetevâresu ehl-ü milleteyni farklı iki din mensubu birbirlerinden mirasçı olamazlar. Kafir bir evlat mümin bir babanın mirasından şer'an hak sahibi olamaz. Mümin bir kimse irtidad etti. malından Müslüman mirasçıları bir şey alamaz. ...beytülmale kalır. Abdullah bin Mesud'un... ...farklı bir görüşü var. O da der ki... ...el-İslamu yuzidu vele yunqız. İslam ziyadeleştirir, arttırır, eksiltmez. Dolayısıyla ölen kafir bile olsa... Müslüman ondan miras alır. Fakat kafir Müslüman'dan miras alamaz diyor. Bu da ayrı bir fıkıhtır. Abdullah bin Mesud'un o hadiselere ince bakışıyla meseleyi anlayışıdır. Yoksa haşa Resulullah'a muhalefet etmiyor. Sahabenin içtihadı bu manada ehemmiyet taşıyor. Kısa bir fıkhı mesele bahis o. Konumuz o değil. Konumuz asıl imanın insanlar arası bağı kurmaktaki ehemmiyetidir. Birinci bağ akide bağıdır. Onun üstünde bir bağ yoktur. Diğer bütün bağlar, alakalar ondan sonra gelir. Esas olan akide. Ondan sonra ve nasarnehu min el kavmi'l lazina kezzabu bi ayatina. Ve biz ona Ayetlerimizi yalanlayan kavme karşı yardım ettik. Onun intikamını aldık. Nuh diyor bize seslenmişti. Ne diye? Enni meglubun fentasız. Allah Allah. Bir peygamber Allah'a böyle dua ediyor. Enni meglubun fentasız. Ya Rabbi ben mağlubum. Yenik düşürüldüm. Bana galip geldi bu zalimler, bu kafirler. Ama senin kudretin onların gücünün tevkindedir, çok üstündedir. Onun için sen bana zafer nasip et. Enni mağlubun, fendir. Ya Rabbi bu dua hürmetine Yeryüzünün dört bir yanındaki mağlup Müslümanlara sen zafer ver. Amin. İşte <gülüyor> ve nasallahu minel kavmi lezine kezzebü bi ayatina. Biz ona ayetlerimizi yalanlayan kavme karşı yardım ettik. Niçin? Çünkü kanu kânû kavme sev'in onlar, kötülük işleyen, günah işleyen bir kavim idiler. Ayet-i Kerime'nin kelime kelime manası şu, Kavmesev, kötülüğün, günahın kavmi. Yani, Ahmet'in kitabı gibi, o kadar birbirleriyle iç içe birbirlerine ait olmuşlar. O kavim sev ile birlikte anılacak kadar sev'i, kötülüğü yani günahkarlığı o kadar içselleştirmiş, onunla o kadar özdeşleşmiş. Birbirleriyle izafet olunacak kadar, isim tamlaması yapılacak kadar. Kötülüğün kavmiydiler onlar. Ademin Nuh'un kavmi değil. Kötülüğün kavmi. Adeta nesepleri, soyları, sopları doğrudan doğruya kötülüğe bağlanıyor gibi. Çok büyük bir yergi. Çok büyük bir kötüleme. Kötü kavmiydiler. Sıfat... O kadar güçlü bir tanım değildir, bir anlatım değildir buradaki gibi. Kavme sev, kötülüğün kavmiydiler. Bu evet. kadar. Onun için biz de ne yaptık? Fe <gülüyor> egraknâhum Toptan onları suda boğduk. Toptan onları suda boğduk. İman edenler ise o büyük sıkıntıdan yani tufandan kurtarmıştı Cenab-ı Allah. Bunlar, onlar niye kurtarmıştı? Çünkü iman ettiler. Bunlar niye helak edildiler? Çünkü iman etmeyip imanlarının imansızlıklarının neticesi olan bir hayat yaşadılar ve günahkarlığın kavmi oldu. İnanç ister sahih olsun, ister batıl olsun. Ona göre amel vücuda getirir. Nasıl ki kafir iyiliği istemeyerek iyilik yapmak maksadıyla yapmıyorsa bu onun küfrünü sona erdirmiyorsa bazı iyilikler bulunması iyiliklerde bulunması Mümin de kötülükleri sırf kötülük için yapmadığı için ya hevesi gereği ya beşeriye yeteceği şu veya bu kötülüğüne, köt kötülüğü de kötülüğe kötülük olarak inandığı için onun nadiren yaptığı kötülükler akidesini bozmaz. Burada şunu söylemek istiyorum. Kâfirin iyilik yapması ne kadar az ve hükümsüz ise müminin kötülükleri de imanı ile birlikte imanını zedelemesi açısından öylece hükümsüzdür. Dolayısıyla günah dolayısıyla insanı tekfir etmek İslam akidesinde mevzu bahis olamaz. El verir ki Allah'ın haram kıldığını helal, helal kıldığını haram itikad etmesin. Yani Allah'ın hükmüne aykırı bir akide ve bir değerlendirme taşımaz. Bu önemlidir. Bunları anlamamız zikretmemiz farkında olmak icap ediyor. Ha bu sözlerden haşa günaha teşvik. Hayır öyle değil. Biz mürciyeci değiliz. İman ile birlikte hiçbir günahın zararı olmaz. Değil. Günah arttıkça Kişinin azaba ve gazaba uğrama ihtimali de yükselir. Tevbe ile telafi edilmeyen günah insanın sırtında katmerleşir. Cenab-ı Allah dilerse affeder, dilemese etmez. Yani büyük bir risktir. Bizim burada söylemek istediğimiz beşerin şu ya bu şartlar altında işlediği veballerin imanına bu manada zarar getirmeyeceği. Yoksa azaptan emin olması mı anasına? Değil. Azaptan eman, Allahü Teala'nın eman verdiği kimseler içindir. Başka kimse, ben azaptan emin olacağım. Olmaz, imana aykırıdır. Ümit ile yes arasında, korku ile ümit arasında olmak bu demektir. Zamanın gelince konuyla alakalı belki bu meseleye daha önceden zaman zaman değindiğimiz gibi bir daha değiniriz inşallah. 78. ayet-i kerimede Cenab-ı Allah şöyle buyuruyor. Bu sefer bir başka peygamber. İsrail oğulları peygamberlerinden iki peygamberden söz edilecek. Ve Davud'a ve Süleyman'a iz yahkuman fi'l harf iz nefşet fihi gınmü'l kavm ve künnâ li hükmihim şâhidîn. Şimdi İbrahim Aleyhisselam'dan bahsedildi, Lut Aleyhisselam'dan bahsedildi, Nuh Aleyhisselam'dan bahsedildi. Ayrıca bu peygamberlerin getirdikleri şeriatın hangi boyutlarda insanlar üzerinde hakim mertebesine veya derecesine yükseldiği söz edilmedi. Ama İsrail oğulları peygamberlerine Cenab-ı Allah peygamberlere iki özelliği birlikte vermişti. Hem peygamber hem de bugünkü manasıyla siyasi manada devlet yöneticileri veya toplumlarının yöneticileriydiler. İşte Aziz Allah Davud ve Süleyman aleyhisselam bu peygamberlerden iki önemli örnektir. Bir de Davud'u ve Süleyman'ı da hatırla Davud'u ve Süleyman'ı da zikret İz yahkumâni fil harf Onlar ekin meselesi hakkında hüküm veriyorlardı İz nefeşet fîhi gânemul kavm Çünkü o ekine başka bir kavmin koyunları dalmıştı. Yani koyunları dalmış ve ekine zarar vermişlerdi. Ve kunna li hukmhim shahide. Biz onların verdikleri hükmün tanıkları idik. Sad suresinde Davud Aleyhisselam'a hitaben Cenab-ı Allah şöyle buyuruyor. Ya <gülüyor> Davud İnnâ cealnâke halifeten fil ardı Tamam mı? Ey Davud biz seni yeryüzünde bir halife yarattık. Ne için? İnsanlar arasında adaletle hükmetmen için. Ondan sonra hevana tabi olma diyor ve la an Seni Allah'ın yolundan uzaklaştırır diye hevana tabi olma. Bu ayet-i kerimeyi de özellikle niye hatırlattım bu vesileyle? Tırnak içinde söyledikleri üzere Efendim siyasal İslam diye bir tabir kullanıyorlar. Bununla İslam'ın siyasetle alakasının olmadığını anlatmaya çalışırlar. İslam'ın siyasi taleplerinin, Kur'an'a ve sünnete göre taleplerden bahsediyorum. Taleplerinin olduğunu dile getiren kimselerin aslında İslam'ı siyasallaştırdıklarını yani İslam'da olmayan bir şeyi gündeme getirdiklerini söylemeye çalışırlar. Ve bunun arkasında da oryantalist Yahudi borazanları var. Bizzat onlar kendi peygamberlerine eğer iman ediyorlarsa o peygamberlere baksınlar. O peygamberler İslam'ın özünde olmadığını söyledikleri siyasal peygamberlerdi ifade yerindeyse. Yani onlar peygamber olarak toplumu kavimlerini bu ayet-i kerimede ve diğer ayet-i kerimede görüldüğü gibi idare etmek üzere gelmişlerdi ve onun için ortadaydılar. Davud aleyhisselam da hükümdar bir peygamberdi, Süleyman aleyhisselam da hükümdar bir peygamberdi. Ve onlardan sonra gelenler de öyle oldu. Peki bunlar neyle hükmediyorlardı? Allah'ın diniyle hükmediyorlardı. Allah'ın o zaman için, onlar için geçerli kıldığı ve uygulamalarını emrettiği şeriat ile, hukuk ile insanları veya ülkelerini yönetiyorlar. Onun için diyor, insanlar arasında hükmet ve hevaya uyma diyor. O zaman heva seni Allah'ın yolundan alıkoyup uzaklaştırır diyor. Ve biz seni halife yaptık diyor. Halifelik vasfıyla insanlar arasında hükmediyordu. Anlaşmazlıklarında hükme bağlıyordu hakim olarak. Devlet yöneticisi olarak diyor devleti yönetiyordu. Komutan olarak savaşları yönetiyordu vesaire. Bir devletin, bir toplumun Allah'ın dinini yaşaması için ne lazımsa hepsini yerine getiriyor. Bütün dinler yani rasullerin, peygamberlerin getirdiği bütün dinler esasları itibariyle aralarında fark yoktur. Dolayısıyla Davud ve Süleyman aleyhime selam ifade yerindeyse dediğim gibi onlar kullandığı için kullanıyorum. Ne kadar siyasal birer peygamber idiyseler Muhammed Aleyhisselatü Vesselam da o kadar siyasi, siyasal bir peygamberdi. Onların yönetimleri, İslamları ne kadar siyasal ise ve siyasallığının mahiyeti ne ise İslam dini de o kadar siyasaldır ve siyasallığının mahiyeti odur. Yani İslam, imanın esasları şunlardır. İslam'ın şartları bunlardır. Bunları yerine getirin, ondan sonra nasıl yaşarsanız yaşayın. Aranızdaki ilişkileri istediğiniz gibi düzenleyin. Aranızdaki hukuk istediğiniz gibi şekillensin. Siyasal veya sosyal yapılanmanız keyfinize göre veya çağın ihtiyaçlarına göre olsun. Hukukunuz şöyle olsun, istediğiniz gibi olsun diyen bir din değildir eğer bunları bu şekilde söyleyen bir din ne onlar İslam diyorlarsa bunun karşısında hukuku olan hukuki talepleri olan, ekonomik talepleri olan, ahlaki talepleri olan, devlet yönetimi talebi olan, dünya arası, dünyada bütün ümmetler beşeriyet arasında Müslüman ümmetin hukukunun hakim olmasını isteyen veya devletler arası hukukta ümmetin de yer almasını isteyen, Müslüman ümmetin yer almasını isteyen bir İslam'a siyasal İslam deyip bunu İslam'ın dışında görmek ve göstermek istiyorlarsa biz onların tanıttıkları bir İslam'ı değil, Allah'ın ve Resulü'nün tanıttığı ve bahsettiğim şekliyle, hayatı bütün ilişki türleriyle kapsayan, düzenleyen ve her bir ilişki için hükmünü koyan bir din olarak İslam'ın müminleriyiz ve böyle bir İslam'ın talibiyiz. Evet. Bütün mesele de zaten buradan kopuyor. Cürcün'e buradan kopuyor. Mısır'da darbe bunun için oluyor. Suriye'de Müslümanlar bunun için öldürülüyor. Libya'da olan olaylar bunun için oluyor. Ve Pakistan'da bunun için Müslümanlar idam ediliyor ya Bangladeş'te. Kameruz zamanından tutul başkalarına varıncaya kadar. Yüzyıldır Pakistan İslam Devleti olmak üzere Hindistan'dan Müslümanlar ayrılmış Hı. ve devlet kurmuşlardı. Önce Doğu Pakistan, Batı Pakistan, şimdiki Bangladeş Doğu Pakistan'ıydı. Diye ikiye ayırdılar. Aralarına keşbiri soktular. Bu iki devletin birbirleriyle alakaların olmasını önlediler. Daha sonra 70'li yıllardan önce savaş çıkarttılar bunlar arasında. Birbirlerine düşürdüler. Ve şimdi her tarafta emperyalizm ayrı bir oyun tezgahlıyor. Pakistan hala 100 yıldan beri Hindistan'dan ayrılış maksadı olan müstakil Müslümanların ayrı bir İslam devleti olmak üzere ayrılmışken hala bu maksadına ulaştırılmadı. Ulaştırılmasına meydan ve fırsat verilmedi. için Çünkü İslam bugünkü emperyalizmin biricik tehdit unsurudur. Amerika'nın ve küresel imparatorluğunun biricik müheddidi tehdit edicisi İslam'dır. Çünkü İslam adaletiyle yeryüzünün herhangi bir yerinde kurulursa Kur'an-ı Kerim'in emrettiği, belirttiği şekilde daha doğrusu hepimizin okuduğu İzâ Câ'e Nasrullahi suresinde belirtildiği gibi insanlar fevç fevç. Büyük kalabalıklar ve kitleler halinde İslam'a koşacaklardır. Bu sure ne zaman oldu? Ne zaman nazil oldu? Mekke fethedildikten sonra dinin kemaline ifade yerindeyse çok kısa bir süre kaldığı bir zamanda nazil oldu. Niçin? Çünkü başta Araplar olmak üzere çevredeki bütün dünya şu hakikati görmüştü. İslam geldi evvela insanlığı insanlıkla bağdaşmayan şirk inancı başta olmak üzere her türlü batıl itikattan, her türlü batıl gelenekten, her türlü batıl ahlaktan, her türlü batıl ve zalim hukuktan kurtardı. İslam adil bir hukuk getirdi. Adil bir akide, doğru bir akide getirdiği kadar. İslam adil bir paylaşım, bir ekonomi getirdi. Zekatı getirdi. Merhameti getirdi. Şefkati getirdi. Güzel ahlakı getirdi. İnsanlar arası gerçek manada insani ilişkileri getirdi. E insanlık kör değildir. Bunlar yeryüzünün herhangi bir yerinde tahakkuk edip gerçekleşecek olursa bugünkü insanlığa fazla bir şey anlatmaya da gerek kalmayacaktır. Bunu ben sen biliyoruz da haçlılarla siyonistler bilmiyor mu? Onun için İslam'ın ve Müslümanların özellikle nerede devlete ve yönetime yaklaştıklarını görmüşlerse onlara karşı savaş açmışlar. 80 yıllarında benim gibi yaşlı olanlar ve tarihe meraklı olanlar, yakın tarihe meraklı olanlar bilirler. 80 yıllarında, 80li yıllarda, 90'lara doğru Cezayir'de olan biteni herkes bilir. Demokratik dava peşinde olduğunu söyleyen Amerika ve Batı oyların yüzde 80'ini alan. Müslümanları teröre boğdular, kana boğdular. Cezayir hala o dönemde işlenen zulümlerden belini doğrultamadı. Ya. Bu olayları birkaç sene önceydi daha. Filistin gazetesinden bugünkü Batı şerii aya varıncaya kadar bir devlet olarak ortadaydı öyle mi? Evet öyleydi. Peki Gazze ne zaman abluk altına alındı ve niçin altına abluk altına alındı? Neden? Çünkü Hamas İslami Direniş Hareketi oyların yüzde 60'ının ayaklarında tek başına aldı. Ee, İsrail için büyük tehlike. Etrafında bir İslam devleti olacak. İsrail de. Dünyada tek bir din devleti olmalıdır. O da biz olmalıyız diyor. Dünyada tek bir din devleti olacaktır. O da İsrail olacaktır. Muharref Yahudilik dininin devleti. Onu kabul etmiyorlar. Niye? Çünkü inanın İslam'ın adaleti ortada olsa birçok Yahudi bile İslam'a fiilen iman etmese bile İslam'ın adaleti altında yaşamayı tercih edecektir. İslam'ın hükmetmesi neticesinde, hayata egemen olması neticesinde ne ile karşı karşıya kalacaklarını çok iyi biliyorlar. Ve biz buradan Yahudilere de Hristiyanlara da sesleniyoruz. Siz gerçekten Süleyman Peygamber'e iman ediyorsanız, gerçekten Davud Peygamber'ine iman ediyorsanız, Davud'un krallığı diye bir şeyden bahsediyorsanız ve bunda samimi iseniz, Kur'an-ı Kerim'de işte Davud Aleyhisselam'ın krallığından değil hadifeliğinden bahsediyor. Gelin Davud Aleyhisselam'ın hadifeliğine hep birlikte sahip çıkalım. Gelin Süleyman Aleyhisselam'ın o hakim olduğu imparatorluğunda hükmettiği imparatorluğunda neyle hükmettiyse biz de aynısına talip olalım. Biz ona talibiz. Süleyman Aleyhisselam Allah'ın diniyle hükmediyordu. Davut Aleyhisselam da Allah'ın diniyle hükmetiyordu Ve biz de bunu istiyoruz. Dolayısıyla hakiki Yahudi, gerçekten Yahudi ey Yahudi, Müslüman olarak benimle beraber olmak zorundasın. Gerçekten Hıristiyansan ey Hristiyan? Müslüman olarak benim davamı desteklemek zorundasın. Çünkü tarih şunu ispat etmiştir. İslam'ın hükmettiği zamanlarda sadece bütün dinler ve bütün din mensupları rahat ve huzur içinde yaşamışlardır. Müslümanlar belki birbirlerine zaman zaman zulmetmişlerdir ama bir Yahudiye bir Hristiyana zulmedildiği vakit değil. Çünkü onlar İslam'ın ve bizzat Peygamber Efendimizin teminatı altındadır. Konuyu fazla dağıtmadan toparlayacak olursak İslam hayatla bağlantısı bulunmayan bir imana eyvallah demez kabul etmez yani iman dediğimiz şey hayatımızı şekillendirmelidir hayatımızı keyfiyetlendirmelidir hayatımıza egemen olmalıdır ve bugün biz imanımızın bize telkin ettiği bizden istediği hayat ile örtüşmeyen İmanımızla hayatımızla bağdaşmayan aykırı bir hayat içerisindeyiz. Buna mahkum edilmiş vaziyetteyiz. Müslüman olarak tıpkı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ve ashab kiramın mücadelelerinde cahiliyeyi adım adım gerilettikleri gibi İslam'ın o hayat verici ve bugünkü tabirle kullanacak olursak Barışçıl yöntemlerini, çünkü İslam silm kökünden geliyor, barış kökünden geliyor. İslam, Müslümana savaş açmayan, İslam'a savaş açmayan kimseyle durur durduk yerde savaşmaz. Biz barışçıl bir şekilde davamızı anlatırız, davetimizi tebliğ ederiz ve dinimizin hayata hükmetmesini isteriz. Bunun dışındaki hayatlar da bizim hayatımız olarak kabul edemeyiz benimseyemeyiz. Çünkü biz müminiz, imanımızla örtüşen bir hayatın talibiyiz. Bunu istiyoruz. Eğer birileri bizim bunu istememizi terör diye nitelendiriyorsa veya siyasal İslam deyip İslam'da olmayan bir şeye talip olduğumuz gibi bir izlenim vermek istiyorsa biz böyle bir şeyi kabul etmiyoruz. Ve biz siyasal İslam'ın talibi değiliz. Biz tamamıyla eksiksiz olarak tamamlanmış şekliyle Allah'ın dininin İslam'ın talibiyiz. Cenabı Allah el yevme ekmeletlukum dinekum ayetini indirdiği zaman İslam kemale erdiği zaman İslam neyse o İslam'ın talibiyiz. O İslam'da da hayatın tamamına Allah'ın dininin hakim olması mecburayız. Tabi bunun tarihsel macerası ayrı bir hadise. Fakat şu anda Müslümanların vakası, akidelerinin istediği bir hayatın dışında, bir hayat içerisinde yaşamak durumunda olduklarıdır. Bu bir hakikattir. Ha, bizim vazifemiz bu hakikatle, İslam'la bağdaşmayan bu hakikatle imtihan olduğumuza göre, bu hakikati İslam'ın razı olacağı bir hayata, Değiştirmek ve bunun mücadelesini vermektir. Cenab-ı Allah ne zaman tevfikini gönderirse veya istediği gibi olur. Unutmayın da en büyük muvaffakiyet şahıs bazında en büyük muvaffakiyet amellerimizin Allah tarafından lütfedilip kabul buyurulmasıdır. En büyük muvaffakiyet budur. Yoksa İslam devleti olmuş senin amelim kabul olmamış, benim amelim kabul olmamış, benim bundan fayda olmaz ki. Fayda, lütuf, amelimizin makbulü. Onun için kabul edilebilecek bir amel ortaya koymanın, sahat şartlarını taşıyan bir amel ortaya koymanın hırsı bizi daima motive eden bir tutku olsun ve bunun için çalışalım. Cenab-ı Allah hepimize kabul buyuracağı amellerde bulunmayı nasip ve müesser eylemesini niyaz ederiz. Namazımızı kılalım ondan sonra kaldığımız yerden devam ederiz inşallah.